Kıyamla ilgili belki çok şey söyleyecek yok ama yani herkes bildiği için ne olur. Kıyam bir insanın ayakta duruşunun adıdır. Normalde ayakta dururken bütün omurgalar yerleri ta, şeyde de ondan bahsedeceğiz. Tadiri erken meselesinde de bütün insanın omurgalarının kemiklerinin dik duruş yapısındaki bir araya gelmesidir. Belki şu açıdan önemli burada bir vurgu yapalım yani kıyam. Biz normalde her insan tıbbi bir sebep olmadıkça kıyamı yerine getirir mi? Evet yerine getirir. Ancak şöyle bir tehlike var yani kıyamda onu vurgulayalım. Sonra yeniden namazı nasıl eda edeceğiz, nasıl yerine getireceğiz onu anlatırken paylaşacağız. Ama işlenen kıyamla ilgili işlenen en çok işlenen hata şu. Camiye vardık. Biz içeri girdik. Daha safa yetişmeden imam Allahu Ekber dedi rükuya gitti. Tamam. Biz de varıyoruz. Allahu Ekber deyip rükuya gidiyoruz. Hayır ilk önce kıyam gerçekleşecek. Sık işlenilen hatardan bir tanesi. Yani Allahu Ekber ayakta denilecek. Sonra ondan sonra rükuya gidilecek. Yani rükuya gidilirken Allahu Ekber denilmeyecek. O kıyam yerine getirilecek ki ondan sonra rükû yapılsın, rükû da yerine gelsin. Anlaşıldı. Kıyam ayakta duruş demektir. Namazın evet secde Allah'a en yakın olan makamdır diye tarif edilir. Ama namazın en temel olan rüknü belki kıyamdır. Neden kıyamdır? Çünkü biz namazda bize yön verecek olan asıl şeyleri kıyamdaykan kıraatla gerçekleştiriyoruz. Bunu ne kadar kıyamda dursak o kadar çok kıraatte bulunuyoruz demektir. Biz onu en kestirme şekilde hallediyoruz. Ama ne kadar Cenab-ı Allah'ın hükmünü kıyamdaykan okursak o kadarını tekrar ediyoruz. Zekiramize yani aklımıza idrakimize onu yerleştiriyoruz. Cenab-ı Allah'ın hükümlerini telaffuz ediyoruz. Tabii hakkını eda eden müminler olarak da yerine getirmek için çırpınma da gayret etmede bunun tamamlayıcı olmalıdır. O yüzden namaza kıyam ifadesi namazın hakkıyla eda edilmesine de ikametu's-salah ifadesi kullanılır. Doğru olan budur. Zaman zaman bu noktalara tekrar gerisin geri döneceğiz. Şimdi rukuya gittik. Ruku niye denilir? Eğilişin adıdır. Öne doğru eğilişin adıdır. Kamil ruku nedir? Ellerle dizlerin kavranması ve hem ayakların hem de kolların gergin durması, sırtın da baştan itibaren sona kadar düz duruşunun adıdır. Kamil rükû bu şekilde yapılır. Bayanlar için dizleri hafifçe kırarak esneklik vermek setir hallerine daha uygun, daha faziletli kabul edilmiştir. Kıra, kırma demek yani dizin o dik gergin bağının kırılması, hafifçe meyletmesi bunun için yeterlidir. Yani yarı yarıya çökme gibi değil çünkü aşırı uygulamalar da görüyoruz. Dizin bağının kırılması. Bu konuda, tekrar ediyorum, hanımlar için yeterlidir. Bu şekilde rükuda en az bir defa kamil, Subhane Rabbi el-Azim denecek kadar durulmalıdır. Üç kere denecek derecede durulması sünnete uygun, Tadili Erkan'a da daha uygundur. Pekala üçleme sınırlıdır. Hayır, Üç de denebilir, beş de denebilir, yedi de denebilir. Tekli sayı olma faziletiyle birlikte yukarıya doğru çıkılabilir. Ancak, buyur, tekli de hikmeti vardır. Cenab-ı Allah vitirdir, vitri sever diyor Peygamber Efendimiz. Evet, tektir, tek olanı. Bu başka şeylerde de var. Yani gecenin son namazının vitirin oluşunda da bu hassasiyet ve bu incelik vardır. Şimdi gerisin geri döndük. O cümleyi şununla tamamlamak istiyorum. Ancak üçten fazlası, üçtü, yediydi, beşti, yukarıya doğru çıkışı, kişi kendi namaz kılarkendir. Anlaşıldı? Bir insan cemaate namaz kıldırırken daha fazla durursa bu yerine göre cemaate ağırlık manası taşıyabilir. Bu yüzden cemaate namaz kıldıran hocaefendilerin açık, net ve berrak bir şekilde... Sübhan Rabbil Azim, Sübhan Rabbil Azim, Rabbil Azim dedikten sonra doğru olan kalkmalarıdır. Bu hem nedir? Söylenenin hakkını yerine getirmedir, hem de cemaate ağırlık vermemedir. Dolayısıyla böyle yapılması uygundur. Biraz sonra secdede de bazı şeyler söyleyeceğim. Yani ne yapar? Bu şekilde rükuya gidilir. Rükuya secde gibi değil, bir kere gidilir üç defa Sıbhan Rabbi azim denilir rükuda. Rükudan kalkarken Semi Allahu limen hamideh denilir ve kalkılır. Rabbena lekel hamd diye de tamamlanılır. Eğer imamla kılınıyorsa İp imam efendi Semi Allahu limen hamideh der. Cemaat Rabbena lekel hamd derler. Doğrulur yenide insan dimdik hale kıyamdaki o hale gelir. Bütün omurga kemikleri yerli yerine oturur. Ondan sonra Allahu ekber der, bir başka rükne intikal eder. Bu rükün nedir? Secdedir. Secde 7 aza üzerine yapılır. Allah Resulü'nün bildirdiğine göre hadis sahihtir. Secde 7 aza üzerine yapılır. Buyurulur. Secdedeki bu yedi aza nedir? Bir, ayaklardır, iki. Sağ sol ayaklar iki eder. Arkasından diz, dolayısıyla dört eder. Arkasından eller, haliyle altı eder. Yedincisi, alındır. Alınla burun bir sayılır. Ama asıl secdenin, Üzerine gerçekleştiği aza nedir? Alındır. Cephedir diğer ifadeyle. Burun alnın tamamlayıcısıdır. Dolayısıyla yalnız alın üzerine secde yapılır. Burnu değdirmemek mekruhtur ama secde gerçekleşir. Sadece tıbbi bir sebep yoksa burnu yere değdirerek secde olmaz. Sadece burnu değiştir, değdirmek secde değildir. Anlaşıldı? Dolayısıyla alnın değmesi asıl secdenin makarı, makamı, mahalli nedir? Alındır. İkisinin beraber yere dokunması, doktemas etmesi secdenin kemalidir, doğru olanıdır. Bunun için alınla bur bir sayılır. Nedir? İki, iki, iki ama alın yedincisidir. Bunlar yere temas etmelidirler. Secde boyunca bunlardan birisi yere temas etmezse bu namazın sahatine mani kabul edilmiştir. Yani secdedeyken kalkması veya şöyle değil. Yani Secde boyunca bunlardan birisi temas etmezse bu namaza tesir eder. Tekrar tekrar vurguluyorum yine vurgulayayım. Tıbbi konularda daima kişi gücü yettiği kadarıyla sorumludur. Ona ayrıca vurgulamak gerekir. Secde namazın zirvesidir. Allah'a en yakın olunan andır. Dualarıyla Dolayısıyla aynı zamanda Rabbinin önde kulun tezellülünü, boyun büküşünü ifade eder ve dini mübinde yaratır. Geçmiş ümmetlerde olduğu gibi Allah'tan gayrısına secde etmek yoktur. Bunu şunun için söylüyorum, sık sık gündeme geliyor. Hadis-i şeriflerde de bazen olduğu için gündeme geliyor. Bundan önceki ümmetlerde secde, makamı çok yüksek olanı, büyük mevkide olanları, özellikle kralları, özellikle vezirleri selamlama şekli olarak vardı. Aşırı büyüklük ifade ederdi. Secde ile kişiyi selamlama. Bu önceki ümmetlerde vardı derken sadece cahiliyede ve gayri İslamileri kastetmiyorum. İslami olanlarda da vardı. Büyüye duyulan büyük hürmetin ve tazimin ifadesi olarak meşru idi. Vardı. Bunu nereden anlıyoruz? Sizin de bildiğiniz gibi Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında ne diyor? Ra'aytu ahada ashara kawkaban ve'ş-şemsa ve'l-kamer ra'aytuhum li'sâcidin diyor. Ben ayı gördüm, güneşi gördüm, 11 yıldız gördüm, bana secde ediyorlardı. Buradaki secde ediş nedir? Selamlama secdesidir. Musafa gibi, şey gibi, hürmet secdesidir. Yoksa haşa ilahiyet secdesi değildir. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle annesi, babası Mısır diyarına taşındıklarında gelip saraya girdiklerinde Yusuf'un huzuruna girdiklerinde onu selamlamak için secdeye gitmişlerdir. Ve Yusuf Aleyhisselam ne demiştir? Baba, gördüm rüyanın teviri işte buydu demiştir. Dolayısıyla Yusuf olduğu da ortaya çıkmıştır. Anlaşıldı. Bu İslam'a kadar gelmiştir. Bir gün Ebu Musa'l-Eş'ari Rahmetullah Aleyh radıyallahu anh, ne yapmıştır? Hire Meliki'nin secde ile selamlandığını görmüştür. Buna layık bir insan varsa dünyada bu selamlama şekli çok yüksek bir selamlama olarak gözüne görülmüştür. Nitekim buna dünyada layık bir insan varsa o da Allah Resulü'dür. Onun yanında Hire Meliki neyin nesi oluyor kabilinden bir duyguyla peygamber efendimizin yanına geldiğinde secdeye giderek selamlamak istemiştir. Ama Allah Resulü derhal müdahale etmiştir. Ebu Musa bizim dinimizde secde sadece Allah için yapılır, yoktur demiştir. Dolayısıyla müsaade etmemiştir. Anlaşıldı. Yine bize gelen bilgiler içerisinde Selman Farisi radıyallahu an geçmiş kültürleri bilen, mecusiliği çok yakından zaten tanıyan, Hristiyanlık hakkında, Devrin Hristiyanlarının %99'undan çok daha fazla bilgisi olan, belki en birisidir. Bir insan, bir Hristiyan dünyasının alimi haline gelmiştir. İşin garibi, mecusilikte rütbe sahibidir. Ateş idare edecek, ta ayinler idare edecek seviyededir. Oradan Hristiyanlığa geçmiştir. Nadir insanlara la lazım olacak veya nasip olacak kadar bilgi birikimine sahip olmuştur. Hem de iyi insanların elinden gelip geçerek, Arkasından Yahudilerin eline düşmüştür. Mecusiliği de çok iyi bilen, ondan önceki gelen kültürü de bilen, Hristiyanlığı çok iyi bilen, Yahudiliği çok iyi bilen bir insan haline gelmiştir. Peygamber Efendimiz'i henüz daha kölelik yıllarındayken, Medine-i Münevvere'de, caddede görünce, pazar yerinde secdeye giderek selamlamak istemiştir. Efendimiz ona da müdahale etmiştir. Selman, bu bizim dinimizde yok Bizde de yalnız secdaha Allah'adır buyurmuşlardır. Anlaşıldı? Bundan önce varken artık yoktur. Secde gider, sadece Allah'a yapılır. Arkasından da belli oranda tarih içerisinde giderek silinmiştir. Şimdi hala eğilmeler, işte Japonlarda uzak doğuda olduğu gibi rükûya kadar gitmeler var ise de çok yaygın olarak secdeye gitme o kadar yok, hepten de yok demek değil. Dolayısıyla var. Ama artık meşru değil. Yani bu gerçeği bilelim. Anlaşıldı Secde Allah için yapılır. Boyun büküş Allah'adır. Selamlama Onadır. Taziyet Onadır. Her şey yücelik, tazim Onadır. Dolayısıyla secde Allah için yapılır. Secde, tekrar ediyorum, iki ayak, iki diz, iki el, elin arasına birazcık öne, öne, ne, ne, ne olur? Baş konulur. Ve alın konulur ve secde bu şekilde yapılır. Üç defa secdede Sübhan Rabbi'el A'la denilir. Birinci kadar durmak rükündür, diğerleri kemalidir, sünnetidir. Yine fazla diyebilir, yine aynı rükudaki kaide burada da geçerlidir ancak secdede belki daha dikkatli belli bir prensip daha dikkatli olmakta da fayda var. Bunu şunun için söylüyorum. Bizde maalesef secde ne kadar kısa tutulabilirse o kadar marifet biliniyor. Yani tak gidiyor, şak geliyor neredeyse. Yani sen ne kadar durduğu, ne zaman söyledi neredeyse belli belli değil. Herede iş teravih namazına kalınca hiçbir şey belli değil. Daha yaşlı insanlar secdeye gitmeden imam efendi ayağa kalkıyor. Bırakın secdeden kalkıyor. Ayağa adam dökülüyor. Takip etmek oldukça zor bir hadise haline geldi. Bu doğru değildir. Şimdi dışımızdaki dünyada da özellikle Arabistan'da Mekke, Medine'de de gördüğümüz hele de hoca efendi, imam efendi biraz yaşlıysa secdeye bir gidiyor, bir daha gerisin geri gelmeyi bilmiyor. Yani ben e, Latife yolda söyleyeyim. Yani herhalde Hocaefendi secden kalkıncaya kadar Süpernabiyel Aley 50 kere söylerim. Daha fazlası da var. Daha fazlası var. Takılı takılıyorum. 3 tane bizim Karadenizli şeye gitmişler. Akşam namazına. Akşam namazına kıldıran yaşlıca bir amca var. O da bir secde yaptım bir daha doğrulmak bilmiyor. Şimdi oraya gitmişler. Dolay dolayısıyla gülerek geldiler binaya. Gülüyorlar hocam diyorlar bir daha bu delilerle beni namaza gönderme. niyet Namaza gitmişler. Secde etmişler. Gitmiş kalkmıyor. Secde de. Ulan demiş kaldır şu gökyüzünü bana bir daha göster sonra ne yapacaksan yap. Bunu namazın içinde namazları öbürlerde görünce namaza gitmiş. Milletin abdeste gitmiş çıkmışlar. Şimdi yaşanan vaka yani hacı günün birisinde hacı fıkraları diye bir fıkra kitabı yasam epey rağbet bulur. Epey, epey orucuna hadiseler ama bir tanesi bu. Yaşarmış hadise. Şimdi bu doğru değil elbette ki yani Türkiye'de yapılan secdelerin de acısını çıkartmakla doğru değil bunlar genç insanlar bir de ama aynı hadiseyi bir de şu taraftan dinleyelim yaşlıca bir amca orta yaşlarda birisi yani secdeye gittik hakikaten yine uzun durdu namaz bittikten sonra ya döndü bana dedi ki hocam dedi hoca efendinin galiba silizitü yok dedi benim vardı mahvoldum dedi. Şimdi sünürütü olan insana da düşüneceksin. Yani evet. darlanan o insana da düşüneceksin. Tansiyona da belli oranda TS eder yüksekse o anda ona da dikkat edeceksin. Dolayısıyla şöyle diyeyim. İnsan kendi kılarken 3 der, 5 der, 7 der, fazla der. Bu doğrudur. sevdesini çoğaltır. Bu da doğrudur. Ama peşinde insan varken sırf kendine göre düşünmeyeceksin. O kalabalığı de düşüneceksin. Peygamber Efendimiz namazları uzatmayı bu açıdan doğru bulmamıştır. Onlara da riayet edilecek. Ancak belli şöyle yani belli camiler varsa bu camilerde secdeler uzun yapılır, kıraatlar uzun yapılır şeklindeki bir anlayış önceden biliniyorsa, gelen insan da buna bağlı olarak o camiye duruyorsa bunda da sıkıntı yok doğru olan. Ama tekrar ediyorum bizimki gibi de ne secde secdeye benzer, ne rüku rukuya benzer, ne kıyam kıyama benzer, ne de kıraat kıraata benzer. Üstü bu da hiç doğru değil öbüründen Öbüründen çok daha olumsuzdur, çok daha verimsizdir, çok daha yanlıştır ama bütün bunları görüyoruz. Anlaşıldı. İnsanların her halini düşün düşünmekte fayda olsa gerektir. Secdemizi yaptık. Secdeden kalktıktan sonra erkekler sol ayağını döşerler. Yani kıvırırlar, sol ayağın üzerine otururlar. Sağ ayaklarını dik tutarlar. Bir nevi şöyle olur. Sağ ayaklarını dik tutarlar. Tamam. Bu şekilde tam oturulur. Azalar sükün bulunur. Allahu Ekber denilir. Yeniden secdeye gidilir. Yine aynı şekilde üç defa Sübhane Rabbiyel A'la ve Allahu Ekber denilir. Secdeden ayağa kalkılır. Oturulacağı zaman da oturulur ta tabi. Şimdi secdeler bu şekilde yapılır. Sonra işte kıyam kıraat devam eder. Şimdi ilk önce bunu paylaşalım. Sonra dediğim gibi namazın nasıl kılınacağını yine inşallah paylaşırız. Secdenin yedi aza üzerine yapılacağı hadisini dile getirdik. Bu hadis İmam, İmam Bukhari'nin sahihinde vardır ve ezan bölümündedir. Yani dolayısıyla rivayet tekrar ediyorum sahih bir rivayettir. Namazın şimdi tekrar, iftitah tekbirini aldık. Kıyam, kıraat, rüku, secdeyi aldık. Altıncısı kaldı. Nedir? Kaide-i ahiradır. Kaide-i, kaide-i ahiradır. Ne demek kaide-i ahira? Son oturuş demek. Son oturuş demek. Neden oturuş demedik de son oturuş dedik? Çünkü namazın içerisinde birden fazla oturuş varsa, öğle namazında olduğu gibi, ikindi de olduğu gibi, akşam namazında olduğu gibi, yatsı namazında, mukimler namazın olduğu gibi nedir? Birinci değil, sonuncusu rükündür. Anlaşıldı? Birincisi nedir? Vaciptir, sonuncusu. Ama sabah namazı iki rekatli bir namaz, cuma namazı iki rekatli bir namaz, onun birinci kaidesi aynı zamanda sonuncu kaidesidir. Dolayısıyla... Onlar da farzdır. Yine seferi olan insanların iki rekattan sonraki oturuşları nedir? Artık rükündür. Dolayısıyla ne diyoruz? Kayde-i ahira yani son oturuş farzdır, rükündür ifadesini kullanıyoruz. Son oturuş neden nedir? Oturma şekli demin dediğimiz gibi erkekler sol ayağını kıvırlar, sağ ayağını dikerler. Ve ne yaparlar? Orada diye başlayarak teşehhütlerini okurlar. Son oturuş olduğu için bu kadar oturmak rükündür. Bundan sonra da salatu selam ve dualar gelir. Onlar da nedir? Sünnettir ve tamamlayıcısıdırlar. Tamam. Burada kadınların oturuşuna dikkat çekmem ve kadınlarda eftal olan daha faziletli olan tedarrık şeklindeki oturuştur. Adına ne diyoruz? Teverrük ifadesini kullanıyoruz. Bu göstermeden tarifi biraz zor olacak ama millet bildiği için bilinen konular anlaşılacağını ümit ediyorum. Sağ ayağını erkekler gibi dikmez sağa doğru yatırır. Sol ayağını da sağ ayağının işte bacak arasından altından parmağını devam eden ayağının altından geçirir ve sol kalçasının üzerine oturur. Bu oturuş şekline biz teverrük diyoruz. Dolayısıyla kadınlar için bu daha eftaldir. Yapalamadığı namaz zaman namaza tesir eder mi, bozar mı? Hayır. Bu daha faziletlidir diyoruz. Yani faziletlidir demek öbürü de olur ama bu daha güzeldir demektir. Aynı şekilde erkeklerde de yani sol ayağını kıvırıp da oturamıyor ise bir insan bu namazına zarar verir mi? Hayır vermez. Ama faziletli sünnete uygun oturuş şekli nedir? Budur. Tamam. Böylece namazın rükünlerini birlikte bir tamamlamış olduk. Burada vurgu yapmamız gereken ne geliyor? Tadili erkan geliyor. Tadili erkan yazıyorsunuz. 2. üst üste koyuyorsunuz. Tadil erkan Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre vaciptir. Tekrar ediyorum. tadil Erken Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre vaciptir. İyi dikkat ediniz. Ebu Yusuf İmam Malik İmam Şafii ve Ahmed'e göre farzdır. Şimdi en hafifini söyleyen Ebu Hanife ile İmam Muhammed. vacip deniyor. Vacip, ameli açıdan farz değerindedir. Bunu biliniz. Diğerleri ise farz diyor. Dolayısıyla tadili erkanın ne derece titizlikle riayet etmesi gereken bir şey olduğuna bakınız. Sonra da dönün bizim namazlarımıza bakınız. Şimdi tadili erkan nedir? Tekrar ediyorum. Her rükünü yaparken yani kıyamdaysa kıyam, rükü ise rükü, seyde ise seyde, varılacak noktaya varıp birkaç saniyeliğine de olsa o azaların o noktada sükun bulmasıdır. Yani ayağa kalkmışsanız, şimdi iyi dikkat ediniz. Şahıs, diyelim ki ayağa kalkış, şöyle dik, şöyle dik, öyle diyelim. Şimdi yerden kalkıyor, tak, buradan gerisin geri dönüyor. Ayağa kalkacak, dikelecek. Ne olacak? Omurgalar üst üste, kemikler üst üste binecek ve saniyeler içinde de olsa bir bisikonet yaşanacak, kemal bulacak. Sonra oradan ne yapacak? Secdeye gidecek. Secdeden oturacak, kemal bulacak, ondan sonra ikinci secdeye gidecek. Budur ve tekrar ediyoruz, vaciptir Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre, diğerlerine göre farzdır. Yani gerçekleşmeden namaz fasit olur. Diğer imamlara göre, bir başka ifadeyle cumhura göre. Şimdi vaciplerle ilgili şeyler var ama vacipleri ben namazın içerisine serpiştirerek paylaşacağız. Bir şeye daha dikkat çekmekte var. Selam. Selam. Sağ tarafa selam Hanefilere göre vaciptir. Sağ selam Hanefilere göre vaciptir. Maniki ve Şafii'lere göre farzdır. İkinci selam sünnettir. Hanbelilere göre her iki tarafa selam da farzdır. Tekrar şuradan başlayalım. Malikilere göre, oradan başlayalım. Malikilere ve Şafiiilere göre sağ selam farzdır. Hanefilere göre sağ selam vaciptir. Hepsine göre sol tarafa selam, sağın tamamlayıcısıdır ve sünnettir. Ama Ahmed İbni Hanbel her iki tarafa selam da farzdır diyor. Farz. Farz. Evet. Tadi ile erkanı en hafif söyleyen vaciple Ebu Hanife ile İmam Muhammed. Diğerleri farz diyor. Bu yüzden, yani şöyle diyeyim, tadili erkana riayetleri gerçekten neylerin? Hanbeliyelerin enfes. Rükuya gider, rükuda kalırlar. Dikeler dikeldiği yerde kalır. Doya, doyuncaya kadar. Secdeye gider, secdede kalır. Bu açıdan bakınca çok güzel. Bir de elini kolunu bağlasalar, gidip bantla bantlayasım geliyor bazen. Şimdi bunu şunun için söylüyorum, yani bir taraftan kıyamın hakkını veriyor, kıraatın da hakkını veriyor. Ama el durmuyor, kol durmuyor. Şeyini düzeltiyor yani kutra derler ona kutrasını düzeltiyor saatini kurabiliyor bilen yapabiliyor yani o zaman gidip elini kolunu zımbalayla zımbalayasın bağlayasın geliyor. Şimdi an, anlatıyorsun bakın diyorsun Allah Resulü ne diyor bir şahıs var eli kolu durmuyor namazda onu gösteriyor yanındakilere bakın diyor şu insanın kalbi huşu bulmuş olsaydı diyor azalar da huşu bulurdu. Bu insanlar da böyle bir taraftan bu kadar dikkatli ve titizler. Yani öbür taraftan elleri, kolları hiçbir türlü rahat durmuyor. Garip bir dünya. Ama biz olumsuz tarafını değil, olumlu tarafını alalım. Yani secdeye hakkını, verişlerini, rüküye hakkını, verişlerini, kıraata hakkını, verişlerini alalım. Öbür tarafında inşallah onlar bizden alır. Ne diyelim biz örnek alalım. Diyorlar yani Türkler hakikaten e, diyorlar namazı hakkını vererek edebiyle kılıyorlar ama diyorlar ondan sonra işte bizim de beş dakikada beşiktaşlarımız var. Yani geçiştiriyoruz, işi hallediyoruz hani teravih kılan insan teravih kullanıyormuş cemaatin içerisinde. Birisi koşa koşa geliyor. Millet selam verince ilk dörde kılmışlar. Eyvah yetişemedik diyor. İçeriden bir tanesi biz namazın içindeyiz. Sanki yetiştik diyor. <gülüyor> Şimdi bizim de o, o, sıkıntımız, o sıkıntımız var. Dolayısıyla inşallah hallederiz. İnşallah olumlu ve doğru yanları alırız. Öyle diyelim. Şimdi Farklı bir şey daha var. Yani belki oraya da vurgu yapalım. İnşallah tekrar anlatırken vurgu yapacağız ama bir de bizde ek olarak kunut var. Şafiilerde sabah namazında kunut var. Bizde de vitir namazında kunut var. Aynı şekilde Hanberilerde de vitir namazında kunut var. Vitir namazındaki kunut bize göre vaciptir. Yani bu kunut olmazsa namazda noksanlık olmuş olur. Dolayısıyla seyvi seyircisi gerekir. Yani bu konuda da ayrıca riayet ve dikkat ve riayet etmek gerekir. İnşallah daha sonra ne yapacağız? Vitir namazını paylaşırken inşallah orada paylaşacağız. Şimdi neyin üzerinde duruyoruz? Namazların eda keyfiyeti. Namazlar nasıl eda edilir? Sabah namazından başlayacağız. Sırayla namazların nasıl kılınacağını birlikte tarif edeceğiz. Şimdi ilk önce isterseniz bizde hep sünnetle başlanılır ama namazların bir farzlarını zikredelim. O farzlarla başlayalım. Sonra sünnete atıf yaparız doğru olan. Öyle olsa gerektir. Sabah namazının farzı iki rekattir. İlk önce farzları zikrediyoruz. Öğle namazının farzı dört rekattir. Bunlar mukim için. İkindi namazının farzı Dört rekattır. Akşam namazının farzı üç rekattır. Yatsı namazının farzı dört rekattır. Böylece on yedi metti. Dört, dört, on, on, on, üç ve on yedi rekattır. Artı üç rekat vitir vaciptir. Bizde ameli açıdan farz gibi kabul edilir. Dolayısıyla art bir de vitir vardır. Şimdi sabah namazının sünneti fertle kılınırken cemaatle değil fertle kılınırken şöyle kılınır. Ön hazırlıklarımızı yaptık. Abdestimizi aldık. Kıblemize döndük. Tamam. Niyet ediyoruz. Kim geçen birisi soruyordu. Arapça nasıl niyet edilir diye. Geçen olarak nevaytu en usalliye taala teala salatel fecri denilir. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya. Gitti. Döndüm kıbleye, kıblem kâbiye. İki rekatlı sabah namazının farzını kılmaya gibi ek ifadelere ihtiyaç yoktur. Kıbleye dilinle dil, yönünle dön dönülmek doğru olandır. Tamam. Niyet ettikten sonra ne yapıyoruz? Allahu <gülüyor> ekber diyoruz. Erkekler Kulak hizalarına kadar kadınlar omuz hizasına veya parmağının ucu kulağa doğru gelecek. Erkekler bu parmaklar kulağa gelecek şekilde kadınlar parmak uçları kulak memesine yaklaşacak veya geçmeyecek şekilde. Ne yaparlar? Selam tekbir alırlar. Dolayısıyla ellerini bağlarlar. El bağlama üzerinde konuştuk epeyce. Yeniden konuşmayacağım. Eli bağladık arkasından ne okuyoruz? Subhanak Allahumma, ve bhamdik, ve tabaraksmuk, ve Taala Jadduk, ve la ilahe girkuk, okuduk. Bunu okuduktan sonra, Aüdülillahi e min al-Shaytan ar-Rajiim, Bismillahi rahmani rahim diyoruz. Tamam? Buraya kadar olan bölüm sünnet, besmele Şafiler o da farzdır diyorlar. Tamam? Fatihadan olduğu için arkasından Fatiha okuyoruz. Elhamdülillahi rabbil alamin ve Bundan sonra ayetler veya sure okuyoruz. Buna ne diyor? damm sure ifadesi. Halkımız arasında yerleşmiş. Eklenen dam, ekleme demek. Sure eklenmesi demek. İstenen ayetler olsun, isterler sureler olsun. Bizdeki adeneler dam mı sure halinde kalmıştır. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'in uygun yerinden ne okuyoruz? Sureler veya ayetler okuyoruz. Ayetleri veya sureleri okuduk, bitirdik. Ondan sonra elimizi çözüyoruz. Allahu Ekber diyoruz, rükûye gidiyoruz, ellerimiz, dizlerimizi açık şekilde böyle üzerine koymuyoruz, açık şekilde kavuruyor ve rükû hakkını vererek rükû yapıyoruz. Üç defa Subhan Rabbi azîm diyoruz, sonra Semi'allâhu li ben hamideh diyerek doğruluyoruz, tam dik duruyoruz, ve Rabbena lekel hamd diyoruz. Tamam mı? Doğrulduktan sonra Allahu Ekber diyoruz, secdeye gidiyoruz. Önce dizleri koyuyoruz, sonra elleri koyuyoruz, sonra alnımızı ve burnumuzu koyuyoruz. Sünnet olan bu koyu şeklidir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde deve çöküşü gibi çökmeyiniz diyor. Yani deve çöküşü ne demek? Devenin arka ayağı yerdedir. Ön ayağı da yerdedir. Ondan sonra ne olur? Dizini ön ayağından sonra kıvırarak yere koyar. Sonra kendisi çöker. Şey olarak öyle yapmayınız diyor. Ama hambeliler böyle yapmanın sünnete daha uygun olduğunu söylüyorlar. Neden bu hadise i selamın? Bu hadis sahih. Neden? Nedeni var. Bir imam bir şey söylüyorsa ilk önce iyi taraftan düşüneceksiniz. Demek ki söylüyor, demek ki sebebi var. Sebebi şu, Peygamber Efendimiz evet böyle buyurmuştur, ama son günlerinde böyle, yani önce elini koydu, sonra dizini koydu, seyde öyle gittiği bilgisi geliyor, bu rivayetlerde güçlü. Dolayısıyla Hanbeliler diyorlar ki, sonraki hadisler, Önceki hadisleri ne sederler, Hükmünü kaldırırlar ve bu şekilde istikrar buldu demektir diyorlar. Efendimiz yapmıştır, dolayısıyla meşrudur, sonraki öncekini kaldırır diyorlar. Tamam, bakış ve değerlendiriş açıları bu. Hanefiler, Hanefiler ne diyor? Hanefiler de şöyle diyor, evet. Sonraki ayetler, önceki ayetlerle uyuşmuyorsa hükmü kaldırır. Anlaşıldı? Onları tasvip eden, destekleyen, ek bilgi veren, ek hüküm getiren ayet olabilir. Öyle değildi. onunla uyuşmuyorsa demek ki nesretli demektir. Hadisler de öyledir. Ama bu o konudan değildir diyorlar. Allah Resulü yaşı ilerleyince öyle oldu. Önce elini koymak zorunda kaldı. Rahatsızlık da gelince elini koyuyordu. Sonra dizini koyuyordu. Çünkü takatı artık önce dizini koymaya, sonra ellerini koymaya yeterli değildi. Destek verin. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi de işte rahatsız olanlar, yorgun olanlar, kilolu olanlar, yaşı ileri olanlar aynı şeyi yapmak zorunda kalabiliyorlar. Ama demek ki asıl o değildi diyorlar. Yani bu o çerçevenin içerisine girmez. Resulullah'ın o haldeki beden yapısıyla değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Yoksa genç ve dinç olan insan da önce elini koyacak, sonra dizini koyacak demek değildir. Öbür hadisi hala geçerlidir. Ancak ihtiyaç hallerinde, yaşlı kalılarında, rahatsızlık hallerinde hariç. Mesela gençler bile top peşinde koşturdu, koşturdu, eve durdular, ayakta duracak takat yok. Yani ayakların parmaklar da ya alışık olmadığı için sızlıyor, ediyor, gidiyor. Ne yani Bu şekilde namaz kırılarlarsa olabilir mi? Olabilir. Çünkü takat o zaman ona yetiyor gibi. Anlaşıldı. Bu mesele o mesele değildir diyorlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla o insanları göreceksiniz. Onları kendi dünyanızda terk edeceksiniz. Siz size uygun olanını yapacaksınız. Dolayısıyla bazen müdahale de ediyorlar. Bu konuda o kadar müdahale etmiyorlar ama hanımların mesela ellerinin döşemesine ve benzeri hallerine müdahale ederler. Başka müdahale ettiklerine mesela imamla beraber selam vermeye Müdahale ederler. Bu nevi müdahaleleri vardır. Bu böyle diyeceksiniz. Dolayısıyla bildiğinizi de ortaya koyacaksınız. Tamam. Secdemize gittik. Secdeye vardık. Secdede tekrar ediyoruz. El konuldu, diz konuldu, burun ve alın konuldu. Dolayısıyla secdede ne yapıyoruz? Üç defa Sübhane Rabbi'l-Ala diyoruz. Eller bitişik, böyle bitişik konarak üzerine, yerde bir pürüz yok ise, alnı yaralayacak veya bir pürüz, aşırı sıcak değilse, bazen ben takılmıştım Hudeybiye'de, bugün kumların üzerinde namaz kılın diye, onlar da ciddiye aldılar, kumların üzerinde namaz kılmaya katlar kumlar hani bazen kar yağar da ne olur, üzerine hiçbir iz olmaz, tertemiz, pırıl pırıl olur Kumlarda rüzgar gelir, savurur, savurur. Hiçbir iz yoktur üzerinde. Karlar gibi. Basıp da iz bırakasın, resim çıkarasın gelir. O şekilde güzel bir kum vardı. Dedim üzerlerinde namaz kılın. Seccade meccade yok dedim. Seccadesiz namaz. Terliği bırakan iki üç adım attı. Fena ondan sonra herkes terliğe kendini bir daha zor attı. Niye? Basamıyor ki alnını koysun. Kolay değil. Eğer bu şekilde basılmayacak derecede ise sıcaksa ancak buna tedbir için yani el konabilir. Çünkü elin dayanıklık gücü alnın dayanıklılık gücünden veya burnun dayanıklılık gücünden daha fazladır. Bunun gibi olabilir. Onun dışında doğru değildir. Dolayısıyla ne olacak? Yere secde edilecek. Şimdi burada belki bir şey daha gündeme getirmekte fayda var. Bazı kimseler... Secde sadece toprak ve toprak cinsine yapılır deniyor. Yani bizde nedir? Sert zemini hissettiren her şey üzerine secde yapılır. Yani halı üzerinden secde yapılabilir. Nedir? Mas, tahta üzerinden secde yapılabilir. Ahşap üzerine yapılabilir. Ot üzerine secde yapılabilir. Sadece al, alın zeminin sertliğini hissedecek. Puf yatak olmayacak. Sünger yatak olmayacak yani bu tip şeyler O olmayacak Kaba aşırı kaba halı olmayacak Ziminin sertliği hissedilecek bu budur Ama onlar to Sadece toprak ve toprak Cinsine secde yapılır Bunu delir arayınca bulunur mu Bulunur çünkü Mescid-i Nebi'de eskiden halı yoktu Yani ona göreydi İnsanlar ne yapıyordu Secde yapıyorlardı Şimdi tabi bu insanlar mermere, taşa, işte toprağa ve benzeri secde yapıyorlar. Bu sefer halı olan mescidde camilerde secde yapmıyorlar. Bunu önlemek için camilerin çoğunda da halı olacağı ceplerinde taş taşıyorlar. Taş koyuyorlar. Dolayısıyla onun üzerine secde yapıyorlar. Kaynaklığı buradan geliyor. Temeli buradan geliyor. Tabii bu daha ilerliyor. Ticaret alemi de devreye giriyor. Bunun için secdeye uygun, cepte de taşımaya uygun taşlar hazırlanıyor. Dökme taşları hazırlanıyor. Tabii ticari kaygı daha da hızlanıyor. Bunun toprağı Kerbela'dandır deyince akan sular duruyor. Giderek o taş kutsallaşıyor. Veyahut hatta ceplerde taşıyan Kerbela taşları taşımaya başlıyor. O olmadan neredeyse artık secde olmaz hale dönüyor. Ama temeli böyle bir bilgiye, böyle bir altyapıya dayanlar bilinmelidir. Buyur. Kilden yapıp da yiyorlarsa veya helvadan yapıp yiyorlarsa onu bilemem. Kilden yapılırsa yenir, topraktan yapılırsa evet. Buyur. Yanlış. Yanlış. Do doğru Do doğru değil ama temelinde yanlış. Yani şöyle yani misal olarak yani yani secdeleri sahih. Ama bu taşın mukaddes edilmesi ikinci bir yanlış. Büyük bir yanlış. Sıradan bir yanlış değil ikinci. Ama şu kanaat şöyle olsaydı misal olarak söylüyorum bu insanlar kendi böyle daha eftal diyerek camiye halı yerine e, toprak zemin veya mermer zemin veya taş zemin şeklinde hazırlasalar da tabii bu insanların sıcağını, soğunu, ondan sonra sahatini, şunu bunu da düşünmek lazım. Sadece tek açıdan bakmayacaksınız. Ama secde yerlerini misal olarak insanların oturduğu secde yerlerini mermer haline getirselerdi takdir edersen bu bir bakış açısıdır. Allah Resulü böyle yapmış, yapılmıştır. Ama Peygamber Efendimiz'in seccade üzerine de, halı üzerine de, hasır üzerine de secde ettiği ayrıca vardır. Ya yani bütün bunlar da göz önüne ama zemine, toprağa secde etmek güzel bir şeydir deseler de takdir ederdik. Bu şekilde başka türlü olmaz anlayışına, ceplerde taş taşıma anlayışına sahip olmasalar da doğru derdik. Peygamber Efendimiz'in nereden biliyoruz? Yani halıya secdiye veya hasıra secde ettiğini bununla ilgili bir hayli hadis var. Bir tanesini anlatayım. Allah Resulü namaz kılıyordu. Dışarıda yağmur yağıyordu. Evimizin damından damlayan damlalar yeri de ıslatıyordu. Islanan zeminden Resulullah'ın secde ettiği hasırın arasından Allah Resulü'nün alnına çamur izleri bırakıyordu diyor Ayşe Validemiz. Aradan sızan şeylerin iz bırakıyordu diyor Ayşe Validemiz. Bununla ilgili başka şeyler de var böyle Allah Resulü'nün hasiri, nam üzerinden namaz kıldığı ve benzeri şekilde var. Bir de şu var yani gerçekten ee, sahralarda ee, gündüzün o sıcak saatlerinde öğle namazı kıldığınızı düşünün. Yılın en az 8 ayı belki 9 ayı o sahralara bir insanın Secde etmesi kolay bir hadise değildir. Mümkün bir hadise değildir. Dolayısıyla onu da ayrıca göz önünde bulunmak lazım. Mutlaka bunun için tedbir alarak secde ediyorlardı. Kolay bir şey değil. Hayır gerekmiyor. <gülüyor> Şöyle diyeyim. İki elin, bakın mümkün mertebe şu omuz hizasının, omuz yani tekbir ediyoruz da özellikle hanımlar tekbir alırken ellerini nerede tutuyorlar? O aralık doğru olandır. İkisinin arasına secdete doğru olandır. Anlaşıldı? Bu aralık doğru olandır. Bu mesafe doğru olandır. Dolayısıyla oraya secde etmelidirler. Vallahi alem. Böyle bir şey diyemiyoruz. Yani burun kanamalarına el, burun kanası, elimizle tedbir alsak sonra ne olacak? Şafi'ler de namazı kurtarırsın, Hanefi'leri de kurtaramazsın. Yine de. Yok yani bunu yapabilirsin bunu yapabilirsin tamam konuşurken aklıma geldi birisi soracak bunu demiştim <gülüyor> şöyle hep millet anlatır ya birisi görünce anlatır doğru bir şey yani biz genellikle Yerin temizliği konusunda tedbir almak istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Ya bir mendil alıp alnımızı koyduğumuz yere seriyoruz, tedbir alıyoruz. Ya şimdi buralarda o kadar yok ama biz küçü küçüğe aldık ki şu kadar seccadeler var. Minik seccadeler. Orada ne yapılıyor? Kolay da olduğu yere konuyor. Namaz sırasında en çok temiz yerde durmayı hak eden ayaklardır. <gülüyor> Neden? Biz alın, alın işte mükerrem olduğu için, yüze, işte duyu organlarına yakın olduğu için hep alnımızı hesaba katarız. Neden ayaktır? Alının çok daha fazla katı yerle teması olduğu için. Ayak baştan sona kadar yerde duran, dolayısıyla yerin temizliğiyle en çok ilgili olan organdır. Alın içe birkaç saniyeliğine gelir gider. Ayak hala namazın başından sonuna kadar yerde durmak zorundadır. Dolayısıyla asıl ayak basılan yer temiz olmalıdır. Yani her tarafın temiz olması doğrudur. Ama en temizi seçmek için ayağının basıldığı yerin seçilmesi daha doğrudur. Hatta diz bile alından daha çok yerde durur. Anlaşıldı? Bu kitaplarda vardır ayrıca. Onun için de zaman zaman sorulur. Yine Hani yarışmalar yapılır mahallelerde çocuklar arasında veya şeyler arasında sorulacak sorulardan bir, bir tanesi de budur. Hangisi daha çok temiz olan yer hangisiyle daha çok ilgilidir veya hangisi için daha çok seçilmeli titizlik göstermeleri sorsun cevabı ayaktır. Çünkü tekrar ediyorum ayak namazın başından sonra yerle temas halindedir. Evet. Böylece ne yaptık? Secdeye gittik. İkinci e, secdemizi de Aynı şekilde tamamlıyoruz. Üç defa Sübhane Rabbiyel Ala diye ikisinin arasında sol ayağımızı düşüyerek oturuyoruz. Sağ ayağımızı dikiyoruz. İkinci secde bittikten sonra Allahu Ekber diyerek ayağa kalkıyoruz. Tamam. Bir rekat kılmıştık. İkinci rekata nasıl başlıyordur bu sefer? Euzubillahimineşşeytaniracim demiyoruz. Sübhane ki okumuyoruz. İkinci secdeden kıyama ikinci rekata kalkışta ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alebin. okuyoruz. Suremizi, ayetlerimizi okuyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Rüku'ya gidiyoruz. Rüku'dan Semihallahu'ni men hamideh diyerek doğruluyoruz. Rabbena lekel hamd diyoruz. Arkasından Allahu Ekber diyoruz. İkinci defa secdeye gidiyoruz. Demin tarif ettiğimiz gibi bu secdeleri arasında iki secde arasında oturarak tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra sol ayağımızı döşeyerek sağ ayağımıza dikerek kadınlar tevveruk halinde oturuyor ve tahiyyatı teşehhüde okuyoruz. Atahiyyatu lillahi ve sallawatu ve sallihe ala mualeka ve rahmetullah ne oluyor? Bu, Abdullah ibn Mesud naklediliyor, Cibril hadisiyle kemal bulan bir şekilde bu şeyi, tahiyyatı yani karşılıklı selamlaşmayı ve Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah veya Abduhu ve Resuluh şeklinde ne yapıyoruz? Teşebbüdümüzü okuyoruz. Buraya kadar olan hem bu farzdır, bu kaydı ahire, şu okayışta nedir? vaciptir. Yani bunu okumadan beklesek farz yerine gelir ama vacip terk edilmiş olur. Teşehhüd bittikten sonra Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed, kema sallayta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim e innaka Hamidun Mecid diyerek okuyoruz. Salatü selam getiriyor Efendimiz'e. ise Allahumma barik diye aynı şekilde Sadece saliye'den bari kelimesi kullanarak ne yapıyoruz? Salatu selamları tamamlıyoruz. Bu sünnettir. Tek bari kelimesi, bari... Salavat yerine gelinmiş olur ama iç bünyesinde eksiklik olmuş olur. Tamam? Doğru olan o. Doğru olan ikisinin de okunması, sünnete uygun olan. Ama birisiyle salatu selam getirme sünneti yerini bulur mu? Evet. Tamam? arkasından namazın yapısına uygun ruhuna uygun ya hadislerden alma veyahut da ayetlerden alma veyahut da ona uygun kullanılan kelimeleri seçerek dua edebiliriz. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve qina olduğu gibi Rabbena afirli ve riyadidiyye ve lil mu'minina yevme yaqum hisab da olduğu gibi. Buna uygun dualar edebiliriz. Evet, bütün dua ayetleri okunabilir mi? Okunabilir. Rabbena inne yans Rabana, inna semigna munadîn yunadîl l-îmân an âminû b-Rabbikum, f-âman nayb. la tuzil qulubana, baghaydh hadey tana, wa hablana milladun krahma kibeh. Rabbana, hablana min wa imama Rabbana, lana, wa li bil Da olduğu gibi okunabilir. Ama şöyle dua edebilirsin: Ya Rabb, bugün imtihanlar iyi gitsin. Bugün bol müşteri gelsin ödenecek çok çek var. Bunu dünya kelamını andırır bir üslupta bunu dışarıda yapabilirsiniz. Namazdan sonraki dualarda yapabilirsiniz. Ama namazın içerisinde olan namazın ruhuna ve yapısına uygun olmalıdır. Daha evvel anlattım adamcağızın bir tanesi bayağı sıkıntılı ticari kriz günlerini yaşarken... Dükkanlarını birkaç tane dükkanı azaltmış, tek dükkane düşürmüş. Arabalara satmış, bir arabaya düşürmüş, Evlere satmış, tek arabaya düşünüyor. Bir müddet böyle gidiyor. Boşları kapat diyor, gidiyor. Bakıyor, grafik gene kötü. Bir muhasebeden geçiriyor. Artık çaresiz kalınca Cenabı Allah ı hatırlarız tabii öncesinden sonradan hatırladı bilmiyoruz anlatılanlar. Şey olarak daha sonra Anadolu'nun bir şehrini anlatıyorlar. Şimdi, sığını camiye sığınmış. Caminin bir köşesinde kimse de yok içi içeride kendi kendisine ya nasıldı, kendinden geçmiş dua ediyor yarap diyor yeni hesap yaptım diyor vallahi işler çok kötü bildiğin gibi değil diyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne olur yardım et <gülüyor> bu sırada kapıdan birisi de girmiş içeriye ayakkabıları yerleştirirken adamcağızın duasını daha duymuş duasını bitirince yanına varıyor kimseyle annesini tanışıyorlar sonra ortak oluyorlar işler de düzelmiş veya. Anlatıyorlar ama adam adamcağızın duası, Ya Rabbi işleri çok kötü diyormuş, bildiğin gibi değil. Şimdi insan bazen dış dünyayı unutarak dua ediyor. Evet yani ama bu nevi dualar evet dışarıda olur. Biraz daha ne dediğinin farkına vararak olur da, kulluğun gereği, biz her, her şeyi her türlü hesap edemeyiz. Böyle bir hadise yaşanmıştır. Tamam. Bundan sonra, bittikten sonra... Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamın kamili şudur. Ya yani ne olur? Sağ tarafa bakarız. Mümkün mertebe en son noktaya kadar omuz ucunu görecek kadar baş döndürürüz. Yani böyle değil. Yani hakkıyla veririz. Bu sıkı açıdan da güzel bir şeydir. Bir zamanlar bir kitap vardı. Halen var mıdır bilmiyorum. Süleyman Arif Emre o kitabı çok iyi okur. Sonuna kadar tatbik ederdi. Ve gözlük derecesini ciddi şekilde düşürmüştü. Süleyman Arif Emre'nin gözlük derecesi ben hatırımda kaldığını göre 17 dereceydi. Gözlüğü çıkardı, tatbik ede ede gözlük derecesini ciddi şekilde düşürmüştü. Sonra ne oldu bilemiyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela yakına bakıyorsunuz, uzağa bakıyorsunuz, sağa bakıyorsunuz, göz jimnastiği yapıyorsunuz. Bunun içerisinde bir de ne vardır? Döndürebildiğinin son noktaya kadar başı sağa sola döndürerek boğa, boyun kaslarınızı güçlendiriyorsunuz. Boyun kaslarıyla görme sistemi, kaslarının hem bağlantısı var hem bir şey daha var tabii. Boyun hareket ettikçe ne oluyor? Kan pompalıyor sinir sistemine ve kas sistemine. Aynı zamanda fıta boyundaki fıtığa da durmadan gergin durmamalı. O omuzlar hareket ettirerek oradaki kas sistemi de hareket etmeli ki boyun kasları, omur kasları, sinir sistem kasları hepsi beslenebilsin diye. Çünkü günümüzde bir de bilgisayar var, televizyonlar var. Millet bekleye bekleye bekleye bekleye hareketsiz oradaki kaslar hareket ettikçe damarlar tek yöne doğrudur. Cenab-ı Allah öyle yaratmış toplar damar daima kalbe doğru kan götürür. Aksi tarafa kan götürmez. Öyle yaratılmıştır atar damarlar zaten kalbin tazikiyle bu daha çok toplar damarları harekete geçirir ve kan devarını hızlandırır. Oralarında beslenmesini sağlar hali haliyle. Onlardan kan çekilmeli ki yen kan gel, gelsin o şekildedir. Kısaca sistemi içinde ayrıca faydası var. Ama ne olmalı? Mümin, ee, sağ, mümkün mertebe omuz ucunu görecek kadar sağa dönmeli. Yine aynı şekilde omuz ucunu görecek şekilde soluna selam vermelidir. Sağa selam verirken Esselamu Aleykum ve Rahmetullah der. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh Sağına selam verir. Aynı şekilde Esselamu Aleykum ve Rahmetullah ya, ne olur? Soluna selam verir. Tamam. Sağa selam veriş bize göre de Hanbelilerin dışındaki alimlere göre de kişiyi namazdan çıkarır. Tamam? Sola selam veriş onun tamamlayıcısıdır, bizde sünnettir. İmamı Malik rahimehullah sadece sağa selam vererek namazdan çıkarlar. Eğer Tunuslu, Faslı, Libyalı tanıdıklarınız varsa dikkat edin. Onlar Maliki derler. Sudan da öyledir. "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" der namazdan çıkar. Tam bizde sula tamamlayıcısıdır ve sünnettir. Şa buyur. Hiç selam vermeden namazdan çıkılır mı? Hanefi'lere göre çıkılır. Kişi bunu kasten yaparsa günahkar olur. Namazın noksanı ile beraber, bir başka ifadeyle vacibin çünkü selam bizde de vaciptir. Vacibin terkiyle ile beraber sahih olur. Anlaşıldı. Esasen bu tip davranışlar büyük kusur sayılırlar. Bu nevi namazların doğru olan iadesidir. Biz şöyle alıyoruz. Yani bu tip madem hanefide şu kayda şöyle geliyor. Madem selam hanefilerde vaciptir. Vacibin terkiyle namaz sahih olur. Noktansal sahih olur. O halde namaz selamsız da bilerek yapılan bir davranışla çıkılmış olabilir. Şeklinde bir mantık yürütülüyor. Bu mantık neticede doğru olmakla beraber amelde doğru değildir. Neden? Kişiyi vebale sokar, kişiyi açıkça bir vacibi kasten terke iter, namazı kemal buldurmaz. Hani ev yapmışın da çatı yapmamışın bir gibi bir garip hale düşürür insanı. Bu çok doğru değildir. Ama rükün olmadığı için namazı rükünlerde yerine bulduğu için bu namaz sahih olur. Üzerindeki farizayı düşürür. Noksanıyla ile beraber olur. Tamam Böyle bir uygulama bilmiyoruz. Hayır. Böyle bir uygulama bilmiyoruz. Yani böyle bir uygulama bilmiyoruz. Rivayetlerin içerisindeki bunu andıran rivayetler de geriden direkt görmeyen insanlarla ilgili olan rivayetler. Böyle bir rivayet gelmiyor. Böyle bir rivayet gelseydi Hanefiler zaten vacibin terki demezlerdi bu sefer. Vacibin terki demezlerdi. Nakisa kabul etmezlerdi. Anlaşıldı. En de tekrar ediyorum. En hafifiyle yine yine nedir? Bizde vaciptir, diğerlerinde yani diğerlerinde de şeyle diğerlerinde neredeyse fariza derecesindedir. Evet. Selam verdik, böylece namazı tamamladık. Namazın arkasından Allahu ente's ve minke's selam, tebarakte ya zal celal ve'l ikram diyoruz. Bu sünnettir. Ayşe validemizden geliyor bunun rivayeti. Allah Resulü namazdan sonra böyle söylerdi diyor. Sonra işte sünnet varsa sünnete kalktığını da vurguluyor. Tamam. Bu sabah namazının farzının kılınışıydı. Sünneti de aynı bu şekildedir. Tamam. Sadece ne fark vardır? Fark şudur. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Farkı bir tek budur. Anlaşıldı İki rekattır, sabah namazının sünneti de iki rekattır ve sadece tekrar ediyorum, fark niyettedir. Bir şey daha, sabah namazının sünnetinde kısa ayetler okumak, bir başka ifadesiyle fıkhi ifadesiyle söyleyeyim, sabah namazının sünnetinin hafif olması faziletlidir. Farzının ise uzunca okunarak kılınması faziletlidir. Anlaşıldı, farkları sadece budur. Niyet farkı vardır, tabi kamet farkı vardır erkekler için. Kamet getirilir, kamet farkı vardır. Onun dışında sünnet ile farzın kılınış, eda şeklinde bir herhangi bir fark yoktur. Bunu anladık mı? Sabah namazını sabahta bıraktık, yola devam ettik, öyle oldu. Evet kadınlar gamet getirmezler. Hayır hayır erkeklerle kadınlar aslında bir de gamette fark vardır manasına Sö söyledim. Bir evet, şey yoktur onun ötesinde. Bu nevi yanlış anlaşım oldu söyleyiniz çünkü bazen bir kelimenin bir tarafını söylüyoruz yanlış anlaşılabiliyor. Evet. Tamam. Sabah namazında zihinde problem var mı? Yok inşallah. Şimdi öğle namazının farzını kılıyoruz efendim. Öğle namazının farzı bu kimler için? Kaç rekat idi? Dört rekat idi. Şöyle kılıyoruz. Niyet ettim Allah namazı için öğle namazının farzını kılmaya. Buyur. Öyle mi? Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya. Başka türlü mü söylenir? Allah, için Allah rızası için tamam. Allah rızası içindeki buradaki rıza kelimesini biz biraz ekliyoruz. Manayı kemal bulsun diye esasen belki şeyden de akla gelmiş olmalı. Niyet ettim Allah için öyle namazının. Yani nevaytu en usalliye lillahi teala salate zuhri diye şey olur. Ama lillah kelimesini biz genellikle ne diye? Allah rızası için diyoruz. Bu manaya uygundur. Kelimenin lillah kelimesinin yapısının içinde de esasen bu vardır. Anlaşıldı. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya dedik. Allahu Ekber tekbirimizi getirdik. Namaza durduk. Yine Sübhaneke. Sonra Euzubillahimineşşeytanirracim. Sonra Bismillahirrahmanirrahim sonra Fatiha sonra sure sonra rüku Allahu ekber rüku semi Allahu limen hamide rükudan kalkıyoruz. Rabbena alekel hamt diyoruz. Araya latife sokayım gene de. Muhteşem yüzyılda Şeyhül İslam namaz kıldırıyor. Namaz kıldıran kim? Şeyhül İslam. Yani devletin en bilgisi. Kanuni devrindeki Şeyhülislamların başında ya bu Suud Efendi gelir. Adı neydi bilmiyorum. Gerisini önüne kulağına kuyruğuna bakmadığım için bir, bir bilmiyorum. Zaten görü görmez kapatıyorduk. Ama Şeyhülislam takdir olacak ya, görüleceğiz ya. Şeyhülislam Allahu Ekber diyor rüküya gidiyor. Allahu Ekber diyor rüküden kalkıyor. Bizim namaz bilgimiz bu kadar. İnsan istişare eder. Madem alnın secdeye gitmiyor, birisine sor bu namazı nasıl kıldırır diye. Namazı kıldıran Şehir İslam namazı böyle kıldırıyor. Şey olarak, yine iyi hatırlıyorum. Hürriyet gazetesinde görmüştüm. Unutamıyorum. Bir yere de not almıştım onu. Hürriyet gazetesi Erbakan Hoca'nın şeye katılmışlar. Malezya, doğu tarafındaki gizisine katılmışlar. Basın mensubu uçağın e, bölmesi kendilerine ait bölmelerinde ara, aramızda diyor sohbet ediyorduk. Konuşurlarken diyorlar. Bizim oraya Teoman Rıza Güner'i, devlet bakanıydı o zaman. Teoman Rıza Güner'i geldi diyor. Gözümüzün önünde iki rekatlik bir gösteri namazı kıldı gitti. Bunlar orası namaz kılma uygulmuş. Orada iki rekatle namaz kılmış şimdi. Bilerek diyor gösteri namazı ifadesini bilerek kullanıyorum. Çünkü diyor Türkiye'ye döndükten sonra Sordum öğrendim ki diyor günün beş vakit namazının içinde hiç iki rekatlısı yokmuş diyor. Şimdi sırf, sırf zeka köpü yani bir taraftan bilgileri köpü, zeka köpü. Yani öğrenmiş yani sorduğu da sokaktaki bir adamdır. Kime sorduysa öğrenmiş ki hiç günün iki rekatlı namazı yokmuş. Adam gösteri namazı kılmış gitmiş bunlara. Çok meraklıydılar bunların gösterisine de. Bunlar da çok Allah, Allah. işte onu, onun gibi garip bir dünya. Gerisin geri döndük. Diyelim ki Allahu ekber dedi gitti. Semi Allahu limen hamideh dedi kalktı, secdeye gitti. Secdeleri aynı şekilde yaptı. ikinci rekata kalktı. İkinci rekatta Rahim. bu besmeleyi ayrıca dikkat etmeli. Şunun için İmam-ı Şafii bunun da rükün olduğu kanaatindedir. Anlaşıldı? Fatiha sure Allahu ekber rükû yine rükûdan kalkıyor. Secdelere gidiyor secdelerden sonra sol ayağını döşer, sağ ayağını dikerek, kadınlar teverük yaparak oturur. Bu ilk kağıdedir. Bu ilk kağıda dört rekatlı namazda nedir? Vaciptir, farz değildir. Deminki gibi. Bu nedir? Vaciptir. Bunda tahiyyatı okur, teşehüdü okur. Şehadetleri okuduktan sonra Allahu Ekber der, üçüncüye kalkar. Üçüncü rekatta Bismillahirrahmanirrahim arkasından Fatiha, rükûye gider, doğrulur, secdelere gider. Secdelerden i̇şte sonra dördüncü rekata kalkar. Yine Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'yı okur, rükûye secdelere gider. Secdeden sonra Allahu Ekber diyerek sol ayağını döşeyerek oturur. Tahiyyat, teşehhüd, Allahümme salli, Allahumma barik, dualar ve selam. Farz olan bu son oturuştur. Anlaşıldı? Birincisi, tekrar ediyorum, vaciptir. Öğle namazının vurgulamamız gereken nedir? İlk iki rekatında Fatiha ve da Musure vardır. Son iki rekatında sadece Fatiha vardır. Anlaşıldı? Böylece öğle namadını tamamlar. Öğle namazının farzından önce sahih rivayetlerde yaralan ve müekked sünnet olarak adlandırılan dört rekat sünneti vardır. Bu dört rekatın, dört rekatında da hem Fatiha hem damı suru okunur. Kılınışı öğle namazının diğer açılardan bakıldığında bir niyet fark eder. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının sünnetini kılmaya. Bunun ikinci fark nedir? Sadece dört rekatın dördünde de Fatiha ve damm okur. Geri kalanı olduğu gibi aynıdır. Peki, hocam, Okumayacak. Niye Peygamber Efendimiz bunu daha sık dört rekat olarak kıldığı için? Esasen bütün namazlar iki rekat üzerinden mebni özellikle sütden. Ama gündüz sünnetlerinden, cuma'nın sünnetinde ve bunun sünnetinde Peygamber Efendi ne yapmıştır? Dört, hep 4 rekat kılmıştır. Bu yüzden arada Allahümme Allahu Allahümme barik okunmadığı gibi ayağa kalkınca da Sübhaneke okunmaz. Tamam? Hayır, İmam Şafi'lerde iki rekat kılınır diye yok. Bizde de Şafi'lerde bu namazı vakti acil olan, zamanı olmayan iki kılabilir mi? Kılabilir. Yoksa İmam Şafi'lerde böyle kılınır diye bir bir Yok hayır, hayır. Şöyledir. Onlarda da 4 hekattır. 2 hekka alışkanlık haline geldiği için yani İmam-ı Şafii böyle kılın dediği için değil. Böyle kılınabilire bile 2 iki, iki kılınıyor. İşte bu da bu da sonradan icat edilen bir hadise. Tekrar gerisin geri dönüyorum. Şöyle bir hadis var günde on iki rekat sünnet tatavu kılan bir insanın ecri şöyle şöyledir diye sahih olan bir hadis var. Bu hadisi en çok şafii kitaplarını nakleder. Fıkıh kitaplarını nakleder. Bunun hesabını da kendileri onları da gördüğüm için söylüyorum. Kendileri şöyle derler. 2 sabah namazının sünneti. Dört öğle namazının ilk sünneti. Etti altı. 2 rekat öğle namazın son sünneti. Etti sekiz. 2 rekat Akşam namazının sünneti etti on, iki rekat yatsı namazının son sünneti etti on iki. Bu rivayet en çok şafi kitaplarında vardır. Rivayet sahiptir. Riyazu Salihin imamı ı Nebevi'nindir. i̇mam Nebevi Rahimullah şafiidir. Şafi fıkhındaki en temel kitaplar ona aittir. Aynı şekilde Riyazu Salihin'de bu hadisi ki müttefakun aleyktir. Ayrıca göreceksiniz. Bu bir uygulamanın getirdiği hatadır. Şafiilerde öğlen Sünneti iki rekât tır diye bir bilgi benim de ben de yok. Anlaşıldı? İnşallah cemaatle ilgili geleceğiz bunu ama soru soruldu cevap verelim. Öğle namazının birinci rekatını kıldık, ikinciye kalktık. Tamam. İmam da farza durdu, kamet getirildi. Bu noktada Şafii İlimiyeti'nin bir kısmıyla Hanbeliler de var. Hemen sen nerede olursa ol, selam vereceksin, gidip namaza katılacaksın. Hanefilerde de öyle değildir. Ne yapacaksın? İkinci rekatı kılacaksın, selam vereceksin. Tamam, o bir bütün ibadet olacak, gideceksin, öyle katılacaksın. Ancak Hanefilerde ne zaman... Bırakıp gitmek zorunda kalabilirsin. Namaza yetişemeyeceğini hiç zannedersen. Anlaşıldı? Sen o namaza yani yeni başladıklarına göre yetişebileceksin demektir. Yani herhangi bir birinci rekatı kaçırsan bile yetişeceksin. Cemaate kaçırmayacaksın demektir. Dolayısıyla iki rekatı tamamlarsan bu iki rekatlı bir namaz olur. Daha sonra iade etmek zorunda da değilsin. Bu iki rekatlı bir nafile namaz olur. Anlaşıldı. Nafile namazlarda Hanefilerde de iki rekatı kıldığınız zaman bu iki rekatlı bir namaz olarak kemal bulmuş olur. Ayakta selam verirsen veya işte herhangi bir sıkıntıdan dolayı kapı zili çaldı, telefon çaldı, çocuk ateşe gidiyordu bilmem ne veya bulunduğun yere cemaat hücum etti, kötü bir yere durmuşsun, selam vermek zorunda kaldın, işte cumadan çıkıyor millet vesaire. O zaman yarım bırakmışın demektir bu namazı. Sünnetse iki olarak e, iadeceksin. Iade yani namazın yarım dört rekatlı öğle ikisini kıldım ikisini kılamadım. O halde iade etmeliyim vacipleşti değil. O namaz iki rekatli bir namaz olmuştur. Ve kamildir. Anlaşıldı? Bu demek. Sabah namazının sünnetinde de aynıdır. yarım bırakmışsan onu tamam e, ne, ne yapacaksın? E, şöyle diyeyim sabah namazının e, cemaati yetişmeyle ilgili. Prensip yine aynıdır. Eğer inanıyorsan ki ikinci rekatın rükusuna kadar imama yetişebileceksin. Ne yaptın? Okuduğu sureye baktın. Veya baktın yetişirim dedin. Doğru olan sünnetinin kılınmasıdır, sonra iştirak edilmesidir. Ama hayır, namaza yetişemeyeceğim. İkinci rekatın rükusuna dahi yetişemeyeceğim anlaşıysa ne yapacaksın? Direkt olarak o zaman imama tabi olacaksın. Böyledir. Ondan sonra sünneti kılamaz. Evet yani sünneti kılamaz. Ancak başta da yarım bıraktıysa vacipleşir. Daha sonra kerahat vakti olmayan bir zaman diliminde bunu iade eder. Tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> kerahat vakitlerine ayrıca geleceğiz. <gülüyor> Sabah namazının farzını erken kıldın. Sonra? O da keraat vakti. Hah, aynen kera, hafif keraat vakti, güneş doğuncaya kadar. Buyur? Tavaf namazı da olmaz. Tavaf namazı normalde vaciptir ama geniş vakitli bir namazdır. Geniş vakitli olduğuna göre kamil vaktinde edası, nakıs vakitte edasından daha faziletlidir. Kılması Mekruh vakitte kılması tavaf namazında mekruhtur diyor. Kim? Ebu Hanife Rahimullah. Hani. İmam Şafii Rahimullah'ta bir prensip vardır. Nedir? Bir namazın meşru sebebi gerçekleşiyorsa kerahat vaktinde de kılınır diyor. Yani Şafii'lere göre kılınır, Hanefi'lere göre mekruhtur. Anlaşıldı? Devam ettik. Öğle namazın sünnetini de kılalım. Sonra sorula, soruları da duralım. Dar, Tam camiye girdin, sünnete başlamadın. Cemaat kamet getirdi, namaza durdu. Doğru olan senin de cemaate iştirak etmendir. Evet, sonra da sonra da 내려... Sonradan öğle namazından sonra kerahat vakti yoktur. Bu namazın ecrini almayı arzu ediyorsun. Kıl, kıl, kılabilir misin? Evet kılabilirsin. Tamam. Kılmasan, Kılmasan bir şey yok. Anlaşıldı. Kerahat da yok. Sadece kazançtan kayıp var. Tamam. Devam ettik. Öğle namazının son sünneti. Sabah namazının sünnetiyle bir tek niyet farkı var. Niyet ettim. Allah rızası için öğle namazının son sünnetini kılmaya diyorsunuz. Sübhaneke, Besmele, Fatiha, Dammu Sure, ikinci Rekat, Besmele, Fatiha, Dammu Sure bu şekilde kılıyorsunuz. Başka hiçbir farkı yoktur. Öğle namazının son sünneti dört rekat olarak kılınır mı? El cevap kılınır. Tamam. Efendimizin kıldığı var mı? Evet var. Teşviki de var mı? Evet var. Ancak hangisi faziletlidir sorusuna, hani insanın vakti geniş olur, zamanı geniş olur, başka şeyle meşgul olacağımı, namazımı fazla kılarak meşgul olayım bunda hiçbir şey yok. Ama genellikle Hanefilerde bir prensip vardır. Dört rekatlı farzların arkasından iki rekatlı sünnet daha faziletlidir. Tamam. İki rekatlı farzların arkasından dört rekatlı sünnet daha faziletlidir. Biraz soğuk geldi ama öyle. <gülüyor> Şöyle diyelim. Öğle namazı dört rekatlıdır. Sünnetinin iki rekatlı olması güzeldir. Tamam. Dört rekatlı da olabilir. Yatsı namazı dört rekatli bir fazdır. Sünnetinin iki rekatli olması daha faziletlidir. Devam ediyorum. Cuma namazı iki rekatlidir. Sünnetinin, son sünnetinin, son sünnetle ilgili de dört rekatli olması daha faziletlidir. Anlaşıldı? Genel prensip budur. Öğle namazında kıldık durduk. Fazla kılmayalım yoruluruz. Burada, burada duralım. Tamam, tamam Sabah ve öğle ile ilgili, deminki sorularınız gibi, anlamadığınız bir nokta varsa kapı açık. Evet, sen elindekini getir, biraz sonra zaten sağanak başlar. Kıyamda el açarak dua etmek hangi mezhepte vardı, delili var mıdır? Kıyamda el açarak dua etmek... Birinci derecede Şafii mezhebinde sabah namazında vardır. Delili de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bi'ri ma'une'de yaşanan hadiseye sabah namazlarında konutta dua etmesi müminlere dua etmesidir. Bi'ri bi ma'une hadisesi çok acı bir hadisedir. Efendimizden İslam'ı öğretecek ve uygulayacak insan talep edilmiştir. Bu ekibin yola çıkması tamamen harple, saldırıyla ilgisi olan bir hadise değildir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz kendisinden öğretmen, üstad, örnek insan talep eden insanlara seçme 70 sahabi göndermiştir. Bu insanlar gidecekler, yeni Müslüman olanlara İslam'ı tanıtacaklar, öğretecekler, namaz kıldıracaklar, Kur'an öğretecekler, İslam'ın nasıl yaşanacağının numayesi olacaklar. Bunlar Maune denilen bir kuyunun başındayken, bu kuyunun başında gelip de işte istirahat edip yemeklerini yerken bir ordu tarafından kuşatılmışlardır. Çünkü ordu bunları Medine'den çıkışının haberini almıştır, peşlerine düşmüştür, birkaç kabile birleşmiştir ve Müslümanları kuşatmıştır. İşin daha acısı. Bu kuşatan birliğin içerisinde bu insanları davet edenler kabilerden de vardır. Yani işin içinde hıyanet de vardır. Bu aziz insanlar kuyu başında olduğu için bulundukları yer siper almaya uygun değildir. Çevreleri buna müsait değildir. Dolayısıyla açıkta yakalanmışlardır. Ordu çemberi daraltınca da çaresiz kılıçlarını sıyırarak dövüşe hazırlanmışlardır. Zırhlı da değillerdir. Savaş niyetli de değillerdir. Yolda insanların daima silahı yanında bulunan kabilinden kılıçları vardır. Omuz omuza vererek çaresiz bir dövüşe hazırlanmışlardır. Birkaç hamleden sonra bu insanlara kolay kolay yaklaşılmayacağını anlayan zalimler, bu yetmiş insanı uzaktan oklayarak ve mızlaklayarak şehit etmişlerdir. İşlerinden sadece bir kişi kurtulmuştur. Vararak Efendimiz'e acı haberi o götürmüştür. Efendimiz'in hakikaten yüreğinin yandığını çok ama çok üzüldüğünü anlıyoruz. Bir ay civarında bu zalimlere, bu zulmü işleyenlere beddua etmiştir. İbretlik hadisedir. Çok acı bir hadisedir. İçerisinde de ibretlik hadiseler vardır. Daha önce paylaştık zannediyorum. Amir İbnü Füheyre, o peygamber mağaradayken izleri silen, yok eden, yolculuk eden o aziz sahabide de bu şehitler arasındadır ve şehitliği de ayrıca ibret vericidir. Peygamber Efendimiz bundan sonra başkasına bir daha konutta da bu şekilde yapmıyor ama bir ay civarında sabah namazlarında elini de kaldırarak bu zalimlere beddua ediyor, müminlere, şehitlerimize dua ediyor. Buna binaen madem ki Allah Resulü yapmıştır, Resulullah meşru olmayan bir şeyi yapmaz diyor i̇mam Şafii Rahimullah. Dolayısıyla sabah namazlarına konutun var olduğu kanaatindedir. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyhisselam bunun kaldırıldığı, nesledildiği. Çünkü daha sonra Peygamber Efendimiz'in bir başka şekilde konut yaptığı bir daha görülmüyor. Dolayısıyla böyle bir kanattadır. Vardır diye bu sorduğunuz cevabı, cevabı bu. Vitim namazında konut var mı? Bilmeyen başka bir dua okuyabilir mi? Evet okuyabilir ama ilk fırsatta da konut öğrensin. Konut çok güzel bir dua. Dua da. Evet. Evet. evet. Evet. Do, eli, eline, yani, şa, mesela haneti bir insan Şafiye sabah namazı kunutunda uyarsa, ellerini kaldırmadan duanın bitişini bekler. Onlarla beraber yukuya gider. Aynı şekilde vitir namazını hanbelilerle beraber kılıyorsa yine aynı şekilde elini kaldırmadan yapar. Yalnız hanbelilerle kılmakta ayrı bir sıkıntı vardır. Ona geleceğiz. Çünkü hanbeliler biliyorsunuz iki rekattan sonra selam veriyorlar namazdan çıkıyorlar. Üçüncü reker tek başına kılıyorlar. Bu hanefilere uygun değildir. Evet. Namaz kılarken secde esnasında ayakların sırtını kayanın koya, ayakların sırtını koyanın secdesi yoktur. Ayaklarını kaldıranın da secdesi yoktur. Hadis-i şerifi vardı sanırım. Hadisi böyle deminki hadisten bunu çıkarıyorlar. Böyle hadis yok da secde ayakları nasıl duracağını söyler mi seni? Secdese en doğru olan ilk önce secdeye gidildiğinde ayak parmaklarının da kıbleye doğru olmasıdır. Ama kıbleye doğru olması kemalidir. Kıbleye doğru olmasa da ayakları yere değse secde secdedir. Sırtı da değse, altı da değse secde secdedir. Ama ayaklarının bütününü secde boyunca yerden ayrı tutarsa, yani secdeyi yedi aza üzerine yapmazsa secde secde değildir. Anlaşıldı? Secdeye... Ayakta dururken ayağın yerden kesilerek küçük adım atmak namazı bozar mı? Bozma, bozmaz. Hele namazlık saf değişmeli veya safta tesir etmeli bir şekilde olursa yani bozmaz. Do dolayısıyla ona ayrıca dikkat etmek gerekir. Tamam. Namaz bozmaz. E, safta tavır alabilir. Yer alabilir. Saf değişikliği yapabilir. Başka orada soru yok. Şuna geçtik. Secde yapacak olan yer yumuşak veya sert halının ölçüsü nedir? Zeminin sertliğini hissedecek. Yani yumuşak derken de, yani başını koyduğunda artık esneklik kalmayacak. Yani daha başımı bastırırsam bir santim daha aşağı batar demeyecek. Yani o sertliği bulacak. Yumuşak halının üzerine düz tahta secde koyduk mu sert zemini hissetme şartını yerine getirmek olur mu? Yok koymaya lüzum yok. Bu da ayrı bir mana çıkarır. Yani halılar aşırı kaba olmadıkça bugünkü halılar yerin se sertliğini insana hissettirirler. Secdeyken iki ayağın birden yerden kalkmasının hükmünidir. Namaz boyunca kalkmışsa namazı bozacağını söyledik. Rükün boyunca. Yani secde boyunca. Herkesin içeriye alınmadığı davetler, kimlikler, iş, yerlerinde cuma namazı kılınır mı? Hayır. Herkesin alınmadığı Yeni yeri belirli insanların alındığı bilgisi kesinse hüküm nedir? İşte o olmaz. Askeriye içerisinde cuma namazı olmaz. Biz kılıyorduk ama biraz da inadına gidip kılıyorduk. Askeriye herkes gidemiyor. Yani cuma kılınan yer herkese açık bir yer olmalıdır. Namazda esemen'in namazı sıhhati nedir? Mekruhtur. Namaza tesir olmaz. Mekruhtur. E ama mecbur kalmışsa da elle kapatılmalıdır. Namazda gülmenin namaz için sıhhati nedir? Eğer sesli gülünmüşse namazı bozar. Hanefiler göre abdesi de bozar. Anlaşıldı. Zadül ül peygamberimizi öğlenin son iki sünnetinin e, kılamadığı zaman kaza ettiğini de okumuştum. Hanefilerde böyle bir şey var mı? Hanefilerde de diğer mezheplerde genellikle sünnetin kazası yoktur. Yani aynı ecri kazanmak için sonradan kılma diye diyoruz. Biz ona o şekilde vardır olabilir. Yalnız Zadülmahat bir şey daha söyleyeyim. mahat özellikle Peygamber Efendimiz hatıraları ve siyerle ilgili güzel bir kaynattır ama müellifi hanbelidir. Bunun bilinip buna göre okunması gerekir. Anlaşıldı. Bir cemaatle tanıdıklarımla sohbet ederken şöyle bir şey söylendi. Hazreti Peygamber bazen ikindi ve yasanın sünnetini terk etmiştir. Dolayısıyla sünnet amaçlı ikindi ve yasanın sünneti terk edebilirsin. Anladınız mı bunu? Bu anlayış yanlıştır. Evet, Efendimiz yatsı namazının sünnetini zaman zaman kılmamıştır. Bu doğru. Öğle namazının sünnetini sünnetinde çok kıldığına dair bize bilgi yok. Ama bununla ilgili teşvik hadisleri var. Yani prensip genelde şudur. Efendimiz bir namazı bir kere bile kılsa veyahut da o namaza teşvik etse doğru olan nedir? O namazı bir insan ne kadar çok kılarsa o kadar çok sevap alır. Hiç terk etmezse hiç terk etmeyecek kadar sevap alır. Yani Efendimiz maden ki bazen kılmamıştır, biz de bazen kılmayalım o da sünnettir, anlayışı yanlıştır. Te te teşvik ettiği ne kadar çok yaparsak o kadar çok ecir alırız. Yapamadın hayır, ecir almazsın ama bu mekruh da değildir. Doğru, doğru. dolayısıyla yani içerisinde ben namazı kılamadım diye bir ukde de oluşmamalıdır. Anlaşıldı? Namazın ilk rekatında surelerden birini yanlış okuduysak Ayakta selam verip namazdan çıksak ve tekrar baştan kılsak olur mu? Olur. Ama namazın içerisinde başka bildiğin sureye geç. Başka bildiğin sureye geç. O, tamam. Namazda ayeti yanlış okumak namazı abdesti bozar mı? Ay, okuduğun ayetin yanlışlığına bağlı bu. Yani şöyle diyeyim. Bir yerden öbür tarafa geçtin. Misal olarak söylüyorum. iki aleyküm salavatun min rabbihim ve rahmetun. Iı, müflihun yerine mesela muhtedun. Muhtedun yerine müfti, müflihun dedin. İkisi de ayette var. İkisi de ayetin bünyesine uygun. Bu namazı bozmaz. Ama ve beş şiril müminin yerine, beş şiril münafıkin dedin. Veya şey, bu nevi mana yanlışlığı yaptın. Manaya tesir edecek bir şey okudun. Bozar. Şeye misal veriyoruz. Allaha, en Allaha. Beri'un minel müşrikiyine ve rasuluhu. Şimdi ve Şimdi Cenab-ı Allah nedir? Müşriklerden beridir. Ve rasuluhu yerine ve okursanız dehşet bir mana. Cenab-ı Allah müşriklerden ve rasuluhu beridir gibi bir mana çıkar. Bir harekeyle her şey Allah bullak olur. Namaz da bozulur. insan günaha da girer. Bu ve benzeri gibi hatalar olursa ayrı. Çok kıraatın ayrıca zelletül kari diye bir bölümü vardır. bayağı detaylıdır. Secdeyken bayanlarda dirseklerin nasıl durması gerekir? Şafii mezhebine göre de, Hanefi mezhebine göre de doğru olan dirseklerin yere değmesidir. Çünkü kadınlar için daha esterdir. Anlaşıldı? Cemaatle namaz kıldığımızda imamla selam vermek ya da imamdan sonra selam vermenin adabı mezheplere göre nasıldır? İlk önce bunu cevaplandıralım. Hanefi mezhebinde imam "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der sağ selam verir. Cemaat da arkasından "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" sağ selam verir. İmam sola selam verir, cemaat de sola selam verir. Adabı Hanefilere göre dolayısıyla imamdan hemen sonra sağ selam verince sağ, sola selam verince sola selam vermedir. Şafiilerde imam sağ sola selam verdikten sonra cemaatin sağ sola selam vermesidir. Anlaşıldı. Bunu yeri gelince yine açıklayacağız. Secdeye giderken ayakların yerden temasının kesilmesi nedeniyle namaz fasit olur mu? Olmaz. Ee, ama secde boyu, secde boyu kalkak olursa yerle temas etmezse o zaman fasit olur. et duası Hanefi ve Şafii'lere göre aynı midir? Ufak tefek farklar var ama aynı okusa, iki tarafta birbirinin kenarı okusa bu namaza bir zarar verir mi? İki tarafa göre de vermez. Sünnete i müekkede olan bir namazın kılınmaması ve vebala devamlı kılmıyorsa vebala sokar. Allah Resulü'nün sünnetinden yüz çeviriyor demektir. Vakit dar oldu. Kendi rahatsız. Yani nasıl diyeyim. Kendi yorgun, ırgın. E, bu gibi bazı hallerde e, terk ediyorsa ecrini kaçırmış olur. Zarar vermez. Dam-ı surede besmele var mı? Sure şöyle diyeyim. Özellikle şafiilere göre ve bir da hanefilere göre baştan başlıyorsa ve'l-asr gibi. tara ee, rabbuka gibi. Ve benzeri ve o doğru olan okunmasıdır. Şafilere göre asıl olan okumasıdır. Hanefilere göre de doğru olan okumasıdır. Ama surenin ortasından okuyorsunuz. İnne aradna aradna el-emanete ale's-semavati diye başladığınız okumaya dolayısıyla orada besmele okumazsınız. Çünkü bu surenin ortalarına sonlarına doğrudur. Tavaf namazı keraat vaktinde kılınır mı? Mekruhtur. Geniş vakitli bir namazdır dedik ve mekruhtur. Kerahat olmayan vakitte kılınmalıdır. Secde esnasında kadınlar için dirsekler nasıl olmalıdır cevap verdik. Ben Şafi'yim ve namazlarında ilk ilk iki rekat sünnet dört rekat farz sonunda son iki rekat kılıyoruz. Doğru mudur? Tekrar ediyorum Şafi'lerde de öyle namazı için deniyor zannediyorum. Bu kastı herhalde o. Şafiilerde de daha asıl olan birkaç göğü olmakla beraber ilk dört rekattır sonra iki rekattır. O iki rekatı da dört rekat olarak kulabilir. Bu şekildedir. Kadınların çemberlerinin alnını kapatarak secdeye varmaları uygun mudur? Çember ince. Karadenizler başörtüye çember derler gene genellikle. Eğer ince olursa yer sertliğini ince olursa ki incedir genellikle. Sarıkta bir şey var. E, yer sertlerini hissederse bu mani değil. Evet çıplak alınla varılması e, gerekir diyordunuz. Ya çıplak alınla varılması gerekir e, diyen e, di, ben değilim yani şey olarak da taş cinsine değmelidir diyenler. Ama doğru olan çıplak alının konulmasıdır bu doğrudur. Ama sert şeyler ve ince şeyler e, mani değildir. Secdeye mani değildir hayız e, diyorum sarık gibi böyle kalın olan yumuşak olan şeyi sadece sarım büklümü demişse bu doğru değildir. Bu secde için yeterli değildir. Hayız burada yazıyor oradan kafamda akılda. Hayızdan temizlendikten sonra bir hafta geçince tekrar hasta olan özrü oluyor. Bundan bir hafta sonra tekrar hasta olanın temizlik süresi özür bitince mi yoksa ilk adetinden sonraki dönem midir? Birincisi adetse bir hafta sonra gelen özürdür. Ondan sonra normal vaktinde gelen yeniden hayız kabul edilir. 90 kilometre uzak bir yere hanımlar tek başına gidebilir mi? Karışık bir mesele. Doğru olan gitmemeleridir. Evet. İzaha muhtaç biraz da. Namaz esnasında secde dua edilir mi? Kişi kendi namaz kılıyorsa namazın asli ruhuna, yapısına uygun dua edebilir. Cemaate kıldırıyorsa bir insan imamın dua etmesi çok duydu. değil. Cemaate ağırlık verir. Önemli bir durum olduğunda namaz esnasında sadece sağa selam verip bırakıyorlar. Sonra tekrar namazı baştan alıyorlar. Hayır, bu doğru mu? Değil. Sağ selam verir kişiyi namazdan çıkarır. Sola selam verir sünnettir. Bu namaz tam tamdır. Eme namazın herhalde bu şeyi diyor. İçinde terk etmek için sağ selam veriliyor. Sağ selam selam vermek kişiyi namazdan çıkarır. Doğru. Yani bu. Eğer öyle sonra namazdan kılma yeniden kılınması sola selam verilmediği için değil. O namaz yarım bırakıldığı için yeniden namaz kılıyorlar. Yoksa sağ selam veriş nedir? kişiyi namazdan çıkarır. Rekatları da tam o namaz tamdır. Secdedeyken el ile dirsek arasının yere koymak yanlış mı? Değil. Buna bu üçüncü mü dördüncü mü ne oluyor? Evet. Yaklaşık Üçünlüğümü olarak. Kaçırmışız Burada konuyla alakalı sorular var. Bir, bakın, bir tane hak din varsa neden dört mezhep var? Mezhebi dinle karıştırmayınız. Bir bakış açısıdır. İzahı belki ilmi gerektirir. Ama bakınız. E, diyelim ki İmam Şafii. illa Fatiha ok rükündür diyor. Ebu Hanife değil diyor. Bu bir bakış açısıdır. Bunun önüne geçemezsiniz. İnsan böyle gelir. içersen böyle oturur. Doğrunun bu olduğuna inanır. Bu normaldir. Önüne geçilemez. Önüne geçilemez. Bu hepsi İslamiyet'in içindedir. Birliğine mani değildir. Bunu söylerken İmam Şafii bile benim kanaatim bu ama diyelim ki Ebu Hanife daha haklı olabilir demiştir. Hürmet de etmiştir, sevmiştir, saymıştır, takdir de etmişlerdir. Ebu Hanife'nin talebeleri bizim kanaatimiz bu ama hocamız böyle düşünüyor demişlerdi. Bunun önüne geçemezsiniz. Siz evde aynı konuda, aynı hadiseyi değerlendirdin. Hep aynı mı düşünüyorsunuz? Gözünün önünde ceryen hadise. Birisi öyle düşünüyor, birisi öyle düşünüyor. Bunu önleyemiyorsunuz. Bu algı, bakış açısı, değerlendiriş açıdır. Farklı değildir. Bir kısmı zaten ana hatlarda değildir. Tavsiye edilen mezheplerle ilgili kitap ismi söyleyebilir misiniz? Bir sürü söylerim de hayır. Şöyle İlmi okuyacaksanız Türkçe'de hemen Rasulü Bilmen Hoca Efendi'nin okuyorsunuz. Hocam tüp bebek yaptırıp embriyoyu saklamak helal mi? diye Fertin bir kadın vefattan sonra bu embriyoyu gebelik yaptırabilir mi? Bu çok doğru değil yani sakların yani asıl diyeyim tüp bebek eğer kendi meşru nikahlı kocasından ise bunda sakınca yok ve diğer şeylere riayet ediliyorsa. Yani Cenab-ı Allah bir nesebin saatin ister iki yuvanın devamını ister tüp bebek de bunlara mani değildir. Ancak tüp bebeğe başka rahme nikahlı olmayan için rahmine aktarmak caiz değildir. İkincisi aradaki iddet bağı geçtikten sonra da doğru değildir. Anlaşıldı Hmm. 21 Aralık Cuma günü kardeşimle benim umret çekilişimiz var. Allah razı olsun için dua eder misiniz diye. <gülüyor> İnşallah Mevla hayırlısıyla nasip olur. Rabbim takdirini daha iyi biliyor. Evet. Kadınların tek başına sefere çıkmaları ile ilgili soru gene geliyor. <gülüyor> Otursunlar oturdukları yerde. <gülüyor> Evet. Yani seferin sebepleri var, şartları var, alt yapısı var, dalı bu da var. Oldu inşallah. Wassallallahu ala Sayyid al-Anbiyai wa al-Mursalin wa a'khru da'wana rabbil alamin. Lillahi taala al-Fatihah.